Esmele, Hamdele, Salat ve Selam'dan sonra Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel Peygamberimize indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, Merhamet ve Aşk medeneti güzel İslam'ın güzel muhatapları, Dünya ve Ahiret sıkıntılarından kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya, ahiret, saadet ve mutluluğu üzerleriniz olsun. Selamun Aleyküm. Ahir zaman sahabesi olabilmek. 14 asır önce dudaklarımızı ballandıran, ruhlarımızı tatlandıran o manevi ortamı yüzyıllar sonrasında yeniden canlandırabilmek. Yeniden dirilebilmek, bir ahir zaman sahabesi olabilmek, bir ashab-ı kiram olabilmek, ama mecazen değil, aslen ve hakikaten ahir zaman sahabesi olabilmek. وَالْسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ Tevbe suresinin 100. ayetince ahir zaman sahabesi olabilmek. ilim, merhamet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam fertlerinin azgınlıkta canavarları geride bıraktığı, cemiyetin bozulduğu, toplumların çöküşü yaşadığı, insanlığın fırak ettiği, insanlıktan istifa ettiği ve Dejenere olduğu bir devirde ve çevrede zuhur etmiş Yeniden dirilişi sunmuştu. Sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın etrafında halka olan bahtiyar cemaat, o mübarek toplum çevrelerinde yadırganmış, garip karşılanmış, adeta başka bir alemden gelmiş insanlar nazarıyla bakılmıştır. Belli sayıda olmaları, her hareketlerinin mevcut topluma uymaması, ve hakkı kabul etmeyen kimseler arasından çekildikleri için onlara hep yabancı gözüyle bakılmıştı. Eşleri, çocukları, anne babaları ve ailelerinin içindeyken bile. Sonunda dini görevlerini yaşamak ve üzerlerine düşen tebliğ vazifesini rahatlıkla yerine getirmek için bazı sahabeler, sevgilimiz Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle kendi yaşadıkları belliği terk etmek durumunda kalmışlardı. Böylece gariplikleri ve gurbetlikleri daha da artmıştı. Neden sonra bilindiği gibi Medine-i Münevvere'ye hicret meydana gelmişti. Sahibimiz ve müminlerin yegane dostu Allah'ımız emirlerine boyun eğen ve sadece kendi rızası için, kendilerine olan aşk ve ihlasları için garipliğe ve gurbete razı olan bu müminleri peygamberimiz ile şöylece müjdeliyor. İlim merhamet ve aşk medeniyeti İslam şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hale dönecektir. Ne mutlu, ne mutlu o garip müminlere. Bu hadisi şerifi izah eden alimler, sevgili dostlar, günümüze de ışık tutan açıklamalar yapmışlar. Misal, merhum Elmalullah Hamdi yazır, Nelm suresinin 93. ayetinin tefsirinde İslam'ın istikbali geleceği gece değil gündüzdür. Sönük değil parlaktır. Ara sıra basan gece zulmetleri onu dinlendirip tekrar uyandırmak içindir. Bu mana çok bilinen bir hadis ile şöyle beğen edilmektedir buyurmuş ve biraz önce arz etmiş olduğum İslam şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hale dönecektir. Ne mutlu o garip müminlere buyurdu hadis-i şerifi eklemiştir. Ve sonra şöyle devam etmiştir. Birçok kimseler bu hadisi hep müminleri iman ile şereflenen insanları korkutmak için söylemişler. Onları ümitsizliğe ve bebinliğe sokmuşlar. Bu hadis İslam garip olarak zuhur etti. İleride Garip ve tekrar o şekilde olarak zuhur edecek manasındadır. Hadis-i şerifte geçen fetuba, guraba, mutlu o garipleri kelimesi korkutmak için değil, müjde içindir. Çünkü onlar sabikûnel evvelin gibidirler. Tevbe suresinin 100. ayetinde buyurulan o özellikteki gibi. Ne buyuruyor Rabbimiz 100. ayet-i kerimede? O sabikûnel evvelin var ya, evvelki hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler sahabe onların bir kısmı ensardan yani Medine'deki yardımcılardan bir kısmı da muhacirlerden Mekke'den Medine göç edenlerdendi ama sabikun orada bitmiyor Allahu Teala bir de onlara yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor kıyamet alametlerinin birçoğunun zuhur ettiği zamanımızda İslam hakikatlerini ve iman nurlarını öğrenip yayarak sahabilerin yolundan giden müminleri Elmalı Hamdiyazır, Sabikunul Evveline, sahabelere benzetmekte. Çünkü aslından uzaklaştırılmaya çalışan İslam hakikatleri ve inkare kalkışılan iman meseleleri o mücahit müminler tarafından ihya edilmeye çalışılmakta. Neden sonra bu hadisi Tirmizi'de geçen rivayetinin sonunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ne mutlu o garip müminlere ki insanların benden sonra bozdukları sünnetimi ıslah ederler, yeniden tazelerler buyurmakta. Buna göre hadiste geçen garipler sevgilimiz Hz. Muhammed'in sünnet-i onun mübarek yolunu kendisine rehber, önder, örnek önce edinen müminler. Bidat ve hurafelerin her tarafı istila ettiği bir zamanda bir sünnetin ihyası çok büyük ecir ve sevaba kavuşmaya devesile vesile değil mi? Nitekim zamanımız müminlerini de içine alan bir müjdesinde sevgilimiz Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bidatların ve dalaletlerin istilası zamanında sünneti seniye'ye ve hakikati kuraniyeye tutunup uyan şehir sevabı kazanır buyurun. İslami meselelerin garip kaldığı ve hakkıyla yaşayanların azalmaya yüz tuttuğu günümüzde bu tatlı peygamber müjdesine nail olmak ve manevi büyük ecirlere ermek için gayret ve hamiyete ihtiyaç var. Ahir zaman sahabesi olmak istemez misiniz? Allah'ın Kur'an'da razı olduğu ve razı edeceği el evvelinin sıfatına ve sınıfına girmek istemez misiniz? Sevgilimiz Ahmed'i, Mahmudü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyorlar. Ya Resulallah, ne oldu? Kardeşlerimi özledim cevabını alıyorlar. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Siz de benim kardeşlerimsiniz. Ama onlar daha gelmediler buyuruyor. Sevgilimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o gelmeyen kardeşleri biziz sevgili dostlar. Sevgili Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın da kardeşlerisiniz. Kardeşleriyiz. Bu devrin sahabelerisiniz. Sahabeleriyiz. Hiç unutmayalım dostlar. Allahu Teala'nın bu devirde bizleri irşat makamına, sahabelerin makamına, sahabelerin yoluna ulaşması ve ulaştırması. Tövbe Suresinin 100. Ayetinde ne buyuruyordu Rabbimiz? O sabikunel evvelin var ya, evvelki hayırlarda yapılan müsabakalarda hep öne geçerler. Sahabe, onların bir kısmı ensardan, yani Medine'deki Müslümanlardan, bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Ama sabikunel evvelin bitmiyor bunlarla. allah Teala, bir de onlara, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı buyuruyor. Ne olmuş? Sahabe, ensara ve muhacirine ait olan bir topluluk. Medine'deki yardımcılar Ensar Evvelin var ya Onların bir kısmı ensardan da Bir kısmı muhacirinden de buyuruyor. Ve arkasından Bir de o ensar ve muhacirine ihsanla Tabi olanlar da diyor. İşte bu insanlar Ensara ve muhacirine tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Sonra da yine tabi olanlar var. Onlara da tebi tabi, tabi deniliyor. Sahabe olabilmek, hakkın batıda Galip geldiği asır yaşayabilmek Nefsin Şeytanın ve şeytanlaşmış Zihniyetin mesveseleri Ayukaya çıktığı bir anda Aklımda hiçbir de, Kalbimde hiçbir şüpheye Mahal ve yer kalmayacak şekilde Haykırırım ki Allah'tan başka Rab'ı Allah'tan başka İlah Allah'tan başka Yar yoktur Aynı samimiyet ile ikrar eder, ishar eder Aşıkkane Halisane haykırırım Derim ki Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem O Allah'ın kulu ve rasulüdür Diyebilmek Sevgilinin üzerine yürüyen müşriklerin önüne Allah deyip Ebu Bekir'e atılabilmek Bir mü'mine yardım edilecek Tüm malını infak edebilmek Zulme maruz kalmış bir insan mı var Velev ki gayrimüslim bile olsa Mekke'nin fethine kadar yürüyebilmek O yardım edildiği gibi Nücahide olmak mı gerekiyor? Enende koşturmak Esma binti Ebu Bekir gibi Safiye binti Abdülmuttalip gibi Genç yaşlarda gençliği Allah yolunda geçirerek yeşertmek mi gerekiyor? Mus'ab bin Umeyr gibi Ebu Zeran Guffari gibi Halid bin Said gibi, Habab bin Eret gibi. Bir gönle dahi uzanabilme düşüncesiyle Yemenlere mi gitmek gerekiyor? Muaz bin Cebel gibi. Bir Nebi müjdesini erebilmek için Konstantiniyelerin kapısına dayanmak mı gerekiyor? Bir Halid bin Zeyd Eba-i Yübel Ensari gibi. Zalim hükümdarın karşısında Hakkı açıklamak mı gerekiyor? bu Zerhal Guffari gibi. Mü'min kardeşinin kalbini kırdığında onun affetmesi için ayağının altına başımızı koymak mı gerekiyor? Ebu bu fare gibi tenimizin siyahlığıyla değil kalbimizin nuruyla aklıyla kainata devrim getirmek yenilik getirmek mi gerekiyor? Milali Habeşi gibi cismen gidemesek de bedenen varamasak da kalben tabi olabilmek gerekiyorsa o Veysel Karaniler gibi. Yapılan hatalardan bir dönüşle dönmekse mi gerekiyor? Halid bin verit gibi. Dün öz kızını erkek adam desinler düşüncesiyle. Kız babası yazık demesinler diye gömülmesi gerekiyor düşüncesiyle gömüp. Ama iman ile dirildikten sonra bir karıncayı bile sözü yukunsa incitmeyecek hale gelmek mi gerekiyor? Ömer bin Hattab gibi. Aile içinde paylaşılması gereken hüznü tatlı bir vahiy esintisiyle arındırmak mı gerekiyor? Ümmü Müslim gibi, Rum gibi. Allah Resulü'nün rehberlik ve önderliğinde ilim merhamet ve aşk medeniyeti İslam'ın vahyini diriltmek mi gerekiyor gönüllerde? Ebu Talha gibi, Talha bin Ubeydullah gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi. Kardeşinin derdini gidermek için, onun gönlü de incinmesin diye satmaya çalıştığını satın alıp sonra ona hediye ederek gönlünü hoş etmek mi gerekiyor Osman bin Affan gibi Ya Rasulallah? yeter ki sen sağ ve selamette ol ondan başka hiçbir şey istemem demek mi gerekiyor Habibe gibi Mesib'e gibi Allah Resulü bu yol üzere çarpışıp bu yol üzere ittiga edip bu yol üzere irtidal edip, bu yol üzere Allah'a kavuşmuşken siz hala ne bekliyorsunuz deyip cennet kokusunu alıp cennete varmak için meydanlara atılmak mı gerekiyor? Enes bin Nadırlar gibi. İlk gözünü açtığı anda itibaren son nefesini verinceye kadar. Ayetlerinde istemiş olduğu sıratı müstakime bağlı olmak mı gerekiyor? Enes bin Malik gibi. Merhameti sadece insanları, sadece kendi sınıfında olanları değil, tüm cihanı kaplaması mı gerekiyor? ali yıl Mürtezalar gibi. Ümmetin sıhhat ve selameti için can vermek mi gerekiyor? Hazreti Hasan bin Ali'ler gibi. ali İmran Suresi 20. ayette buyurulan Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman ben ve bana tabi olanlar, yönümüzü Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman, and olsun ki hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen ancak tebliğdir. Allah kullarını görende. Ahir zaman sahabesi olarak, sevgililer sevgilisi, sevgili efendimize tabi olmada önce olmak üzerimizde sevgili dostlar. Selam olsun ahir zaman sahabesi olabilenlere. Bir Ebubekiri Bekir'i, bir Ömer'i, bir Osman ve Ali'yi, bir Hatice'til Kübra'yı, bir Ayşe'yi Sıddıkayı, bir tu Zehra'yı bugün de yeniden yaşayabilenlere. Ne mutlu o gariplere hadisinde müjde edilen İslam'ın yeniden kalplerde yenilenmesine, tazelenmesine, yeşermesine, insanların gönüllerini diriltmesine şahit olabilenlere. Şahitlik ederiz ki Allah bizim dostumuz ve yegane sahibimizdir deyip nefs Mekke'sinden gönül medinesine hicret edebilenlere tüm benliğini, tüm egosunu, tüm hiçliğini gönül nefsinde bırakıp, hürriyet için, kurtuluş için, huzur, mutluluk ve saadet için, kendi necatı ve tüm insanlığın huzur ve kurtuluşu için, gönül medinesine hicret edebilenlere ve tutabildiği kadar insanın elinden tutup, gönül medinesine götürebilmek adına adım atabilenlere. Gencim, ben nasıl yaparım diyenlere Habbab bin Eret, Musab bin Ümeyr örnek olarak yetmez mi? Ben bayanım, daha çok gencim diyenlere Fatma tuz Zehra yetmez mi? Ben evliyim, çoluk çocuğum var diyenlere Hatice til Kübra yetmez mi? Ben amirim diyenlere Abdurrahman bin Af yetmez mi? Ben memurum diyenlere beyir bin avvam yetmez mi? Ben garibim, ben gurbetteyim diyenlere Ebu Zerel Gıffari yetmez mi? Muaz bin Cebel yetmez mi? Hepsinden öte. Her sahabenin gönül tarlasının beslendiği yegane su, Hazreti Ahmedi, Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yetmez mi? O sevgililer, sevgilisi, rehberimiz, sevgilimiz. Ebu Bekir'in Sıddıkiyeti Hazreti Ömer'in Adaleti ve Merhameti Hazreti Osman'ın Hilmiyeti Yumuşak Kalbili Hazreti Ali'nin Cesareti Kahramanlığı Hazreti Hasan'ın Tevekkülü Hazreti Hüseyin'in Teslimiyeti Ebu Zerar Gıffani'nin Aşkı Abdullah Bin Mesud'un Fedakarlığı Abdurrahman Bin Aff'ın Hissiyatı Talha Bin Ubeydullah'ın Cömertliği bu Ubeyde bin Cerrah'ın emniyetliği hepsinin kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Fettebi'uni yuhbibkumullah ayetince En büyük sevgilinin sevgilisine tabi olup sevgililerden olmak duasıyla. Allah'ım sözlerimizi eşitiyorsun yerimizi görüyorsun gizlimizi de açığımızı da biliyorsun durumumuzdan hiçbir şey ama hiçbir şey sana gizli değil çaresiz ve muhtacız yardımını istiyoruz ve korunmamızı diliyoruz Allah'ım ümmetin arasını islah eyle kalplerimizi birbirine ısındır Bizi selamet yollarına hidayet eyle Bizi karanlıklardan kurtarıp nura götür Bizi aydınlığa, açıklığa merhamet eyle Allah'ım bizim için kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi, neslimizi mübarek eyle Tövbelerimizi kabul buyur Şüphesiz sen tövbeleri çok kabul edensin Tevvapsın, merhameti bol olan rahimsin. Bizi nimetine şükredenlerden eyle. Onlarla sana methusenada bulunanlardan eyle. Onları senden kabul eden ve senin için harcayanlardan eyle. Üzerimizdeki nimetini tamamla. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten insanı maddi ve manevi huzursuzluğa düşüren açlıktan, en kötü sırdaş olan hıyanetten, tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan, deccelin fitnesinden, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sığınır sana. Allah'ım, sana yakarıp dua eden, Yolunda mütevazi, itaatkar ve sana yönelmiş bir kalp istiyoruz. Ey sevgilimiz ve sahibimiz Allah'ımız, herkesi kaplayan bağışlamanı, kurtarıcı emirlerini, her hatadan selameti, her iyiliği kazanmayı, cenneti elde etmeyi, cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Allah'ın senden iffeti ve dünyamız, dinimiz, Aile halkımız, ümmetimiz, malımız hakkında afiyeti istiyoruz. Allah'ım eksikliklerimizi ört, korkumuzu emniyete çevir. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek günah ve felaketlere karşı bizi muhafaza eyle. Allah'ım senden kalbimize yapışacak öyle bir iman istiyoruz ki, Onunla bizim için yazdığından başka bir şeyin bize isabet etmeyeceğini bilelim. Ve bize kısmet ettiğin geçim kaynağından hoşnut olalım. Allah'ım tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, günahlı yerlerden, borçlanmaktan, kabir fitnesinden, cehennem fitnesinden sana sığınıyoruz. Allah'ım günahlarımızı bizden su Kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi kalbimizi günahlardan temizle. Doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizimle günahlarımızın arasını öylece ayır. Allah'ım şu anda hazır bulunanı ileride gelecek olanlarıyla, bildiklerimizi ve bilmediklerimizle bütün hayırları senden istiyoruz. Allah'ım temiz Pak, mübarek, sana en sevimli, vesile edilerek sana dua edildiğinde kabul ettiğin, bir şey dilenildiği zaman verdiğin, merhamet istendiğinde merhamet ettiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istendiğinde kaldırdığın ismin hürmetine senden istiyoruz ya Rabbi. Allah'ım, yalnız sana teslim olduk, yalnız sana iman ettik, yalnız sana tevekkül ettik, yüzümüzü yalnız sana çevirdik. Senin yolunda, senin yardımınla düşmanlarımıza karşı durabiliyoruz. Allah'ım, bize, bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar inancını, bizi cennetine kavuşturacak taatini, Dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvet imanı nasibeyle Allah'ım bize öğrettiğinden bizi faydalandır. Fayda verecek şeyi bize öğret ve ilmimizi arttır. Her halükarda sana hamd olsun ya Rab. Allah'ım bedenimize afiyet ver. Kulağımıza afiyet ver. Gözümüze afiyet ver ve Allah'ım küfrana nimet ve fakirlikten sana sığınırız. Allah'ım, işlerimizin muhafuzu olan dinimizi bizim için yoluna koy. Geçim sebebimiz olan dünyamızı bizim için yoluna koy. Varacağımız yer olan ahiretimizi bizim için yoluna koy. Hayatımızı her hayrı arttırmaya vesile kıl. Ölümümüzü her kötülükten kurtulup rahat olmaya vesile kıl. Allah'ım, senden hidayeti takvayı, tok gözlülüğü ve zenginliği istiyoruz. Allah'ım, senden sıhhati, iffeti, emaneti, güzel ahlakı ve kaderiye rızayı istiyoruz. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyoruz. Allah'ım, senden sevdiğin amellerde başarıyı, sana samimi tevekkül etmeyi samimi güzel ümit beslemeyi diliyoruz. Allah'ım kulaklarımızı anılmana aç Resulüne itaati kitabını amel etmeyi bize nasip et senden iman içerisinde bir sıhhat güzel ahlak içerisinde bir iman neticesinin kurtuluş olacağı bir başarı senden gelecek bir rahmet, afiyet bağışlanma ve hoşnutluk diliyoruz Allah'ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bize lütufta bulun. Şüphesiz her güçlüğü kolaylaştırmak sana ait, sana kolay. Senden kolaylıkla dünya ve ahiret afet istiyoruz. Kalbimizi iki yüzlülükten, amelimizi gösterişten, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin Allah'ım günahlarımızı bilgisizliğimizi işlerimizde israfımızı ve senin bizden daha iyi bildiğin hatalarımızı bağışla Allah'ım hata ile yaptığımız kusurları kasten yaptığımız kusurları, Şaka ile ve ciddi olarak işlediğim mis kusurları affet. Amin, amin, amin. Evet sevgili dostlar, bugünkü sohbet programımızı da burada bitiriyoruz. Ahir zaman sahabesi olmak... Ahir Zaman Nebisi'nin Ahir Zaman Sahabesi olmayı paylaşmaya çalıştık sizlerle. Rabbimizleri Ahir Zaman Sahabesi yapsın. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek, kavuşabileceğimiz en büyük nimettir bizim için. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.